850 numaralı konu Hazreti Peygamber'in kendine sihir yapan Yahudiye gösterdiği yumuşaklık. Evet, Hazreti Peygambere Yahudilerden bir kişi sihir yaptı. Peygamber birkaç gün ondan müşteki rahatsız oldu. Cebrail geldi ve "Yahud'dan bir kişi sana sihir yapmıştır." falan falan kuyuda bir takım düğümler düğümlemiştir. Birisini gönder onu getirsin." deyince Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi oraya gönderdi. Hazreti Ali o büyü yapılan ipi çıkardı ve Peygambere getirdi. Haz Hazreti Peygamber de o düğümleri çözdü, Hazreti Peygamber, sanki bağından kurtulmuş gibi oldu, fakat bunu o Yahudinin yüzüne vurmadı, vefat edinceye kadar böyle kaldı.